Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programına devam ediyoruz. Kısa bir aradan sonra e, depoya uğruyoruz. Depoda bir sergi ikinci katta devam etmekte. Ocağın başında açılmıştı. E, Ocağın ortasında açılmıştı. Şubat'ın ortasına kadar da devam edecek. Mürvet Türk Yılmaz'ın bilinmeyen bölge gittiği yere kadar sergisi. Ve nihayet Mürvetle de birlikteyiz. Geçmiş olsun diyerek başlayalım. Teşekkür ediyorum. Evet. Hoş geldin. Teşekkürler. Bu söyleşinin kararını verdikten sonra araya pek çok şey girdi. Senin de hastalığın dahil olmak üzere ama nihayet stüdyoda beraberiz şimdi. ...sergi bitmeden yani seni yakalamak ayrıca bir keyif... Ee, evet, bilinmeyen... ...sağlıklı buraya gelmek de evet. Evet. <gülüyor> iyi oldu... ...bilinmeyen bölge gittiği yere kadar sergideki işlerden bir tanesinden ismini alan bir sergi başlığı olduğunu söyleyebiliriz... ...çok genel bir soruyla başlamak istiyorum... Ee, ...sadece bu sergi için yapılmış işler yok... ...farklı dönemlerden farklı çalışmalarını da görmek mümkün. Hem bu farklı dönemleri bir araya getirme kararını ve onun içindeki seçmeyi soracağım. Yani genel olarak aslında sergiye hazırlık aşamandan biraz bahsetmeni rica ediyorum. Tabii. Ee, sergi aslında şöyle, 2009'daki son kişisel sergimden sonra... ...sergi yapmak, ser, iş üretmek üzerine ya da bunların problemleri üzerine sorulara, sorgulamalara girdim. Hı hı ve bunları tek başıma yapmaktansa işte açık masayla birlikte daha e, iştirak davetiyle e, başka sanatçılarla ve başka disiplinden kişilerle e, evet sanat sisteminde neler olmakta biz ürettiğimiz sanatı ne şekilde paylaşıyoruz do dolaşıma sokuyoruz hı hı. bunlara odaklandım şimdi bu 3 yıl sürdü ve bu 3 yılın ardından e, sonra da ...depodaki... ...yani depodaki oluşum... ...ya da açıkması içerisindeki oluşum... ...bir noktada... E, ...kendi sürecinde giderken... ...o sırada işte kişisel... ...sergiler yapılmaya başlandı... ...depo Hı -hı. içinde... ...Selin Birsel yapmıştı... ...ondan önce de oluyordu tabii ki sergiler ama... ...daha sanatçıya özel... E, ...sergilere açılması... ...geçen yıl itibariyle Hı -hı. oldu... ...ve eş zamanlı olarak da Neriman... E, yani bir sergi yapmak istediğini söyledi ve teklif etti gel birlikte yapalım yani iki kat da bana büyük gelir <gülüyor> paylaşalım. Büyük, malum. Paylaşıma açık e, her zaman için zaten kendisi <gülüyor> o yüzden ben bir hiç düşünmemiştim. O kadar çok e, kitleye o kadar çok hani kolektif konulara odaklı konuşmaktan Kişisel sanat sürecimi bayağı ertelemişim fakat bu şey değil. yani içsel ritmimde durdum anlamında değil ee, yani ev atölye gibi bizim <gülüyor> orada çalışıyor, çalışıyordum kişisel birikimlerim ee, içsel olarak devam ediyordu zaten öyle olması gerektiğine de inanıyordum o süre içerisinde ve e, sergi yapmak ya da sergiyi paylaşmak anlamında biraz problemlerim vardı. Zeminleri hakkında Fakat Neriman teklif edince o süreyi de çok organik bir şekilde paylaştık biz Neriman'la o 3 yılı Ve çok sıcak geldi bana Yani ilk defa da içsel ritmimi e, paylaşmam içinde iyi bir imkandı Ve böylelikle yola çıkıldı Sergi yoluna çıkıldı Geçen, <gülüyor> geçen yıldan bu yana Ve 2003'ten bu yana ben ee, tabii 2009'dan evveliyatıyla ve ben ne, ne yaptım? Nasıl bir sergi çıkartabilirim? E, nasıl bir ile yüzleşebilirim? Yüzleşmek benim için önemliydi bu sergi içerisinde. Hı hı. O arada gezi patladı. <gülüyor> gezi tam bir yüzleşme anı oldu. Bütün o kişisel tarihim, sanatçı tarihim, kimliğim, kadın Olmam, toplum içerisindeki verili bütün kodlar, bütün bunlar tabii ki gün yüzüne çıktı. Hı hı. <gülüyor> Bu her haliyle işte bir aile, travmatlar, çocukluk kavramı, e, annelik bunlar üzerine yoğunlaşan bir sergi oluşmaya başladı. Hı hı. Yani 2009'dan itibaren aslında biraz fikirsel olarak girdiğim bir yol. Evet. E, kişisel sergi. Şey özellikle Öyle oldu yani kişisel sergilerim oldu Fakat tabi ki 2009'da Son kişisel sergimi yaptığımda e, Daha çok kolektif oluşumlara inisiyatiflere yani. yönelmek Ve daha e, Evet dayanışmalı hmm. Sergilerde var olmayı yavaşlamıştım ama onların zeminleri de karışıktı Tabi o süre hmm. içerisinde hep birlikte bunları konuşmak istedim aslında. Ne yapılabilir? Hani herkes o kadar kişisel yollarda ilerlerken. Hı hı. Ama bu da bir dönemdir ee, olabilir. Ama ne şekilde e, bu kopukluk ne şekilde birbirleriyle konuşabilir? açıkması biraz o iştirak programıyla bunları hedefliyordu. Hı hı. Ve kişisel sergim tekrar gündeme gelince de bu sefer... Şeyi sorgulamaya da başladım Kişisellik evet kişisel olana saygı Ama bu sefer nasıl Bir kişisizleşme Süreci hmm paylaşılabilir. Hı hı. Şimdi bu aslında senin e, yani niyet üzerinden hani tekrar düşününce e, bazı şeyler biraz yerine oturmaya başlıyor. Derdim şöyle anlatayım yani sergi ilk gördüğümde aslında içe biraz daha e, görece olarak içe dönük bir sergi ama bir yandan hani kolektifle bağları da e, özellikle hı hı. belki o merkezde hani yani kolektif hafızamızın çok yakınında olması nedeniyle o çadırlar hani direkt bir göstergesi olan o şeffaf çadır hı hı. mevzu tam ortada duruyor. Ama bir yandan da nasıl denebilir okuması zor bir sergi olduğunu düşünüyorum en azından kendi adıma. Hı hı. Biraz önce söyleşiden de önce konuştuk aslında bununla ilgili senin de birkaç dokunuşun olmuş. isim etiketleri yok herhangi bir bilgi yok hangi yıla ait olduğu hangi çalışmanın hı hı. gibi bir durum yok. Ve aslında esnelerin de öne çıktığı bir sergi olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Öncelikle şimdi pek çok şey bir arada söyledim ve biraz kafa karıştırıcı evet, oldum belki ama. Evet katmanlı bir sergi evet. yani o anlamda haklısınız yani şey okunması, düz bir okunması Hı -hı. mümkün değil. ...kesiştiği çok şeyler var. Hı -hı, evet. evet ve seninle aslında kesiştiği pek Hı -hı. çok yeri de var. Hı -hı. Yani senin hayatınla... E, ...ve çalışmanla, yani sanat pratiğinle de... ...kesiştiği Hı -hı. noktalar var. Belki oda oda gidersek işimiz kolaylaşır gibi bir... ...his yaşıyorum evet. şu an. E, i̇lk odadan başlarsak Sırlar Odası diye... ...bizi ilk karşılayan aslında o çadırın yanı sıra... ...sağda ayrı bir odaya ayrılmış... ...bir bölüm var. Biraz bu Sırlar Odası... ...başlıklı odadan bahsedebilir misiniz? acaba? Tabii bahsedebiliriz. E, o, o, rota oradan... ...zaten bir Hı -hı. başlangıç oda orası oluyor. Sırlar Odası e, 2003'ten bu yana yani benim 90'lı yıllardan itibaren başladığım bir sergi yapma serüveni ya da iş üretme süre serüveni diyelim ya da iş yapma serüveni e, kaynaklarını araştıran bir bellek kazısı. Hı hı. E, biraz tabii e, psikolojik, psikanalitik e, kendimle yüzleşme Aşamaları. Ee, bu süre içerisinde tabii beni etkileyen bu son dört yıl içerisinde geziyle birlikte de gün yüzüne çıkan travmalar, hı hı. yüzleşmeler, bir e, belirsizlik kavramı etrafında dönüşmem yani dönüşmem ve o e, belirsizlik kavramı etrafında dönüyor olmam. Hı hı. Bütün bunlar bu sırlar odasının e, aslında e, sırlar odası. ...bugüne kadar yapmış olduğum işlere kaynaklık etmiş olan ipuçları. Çok özel bir yerden bahsediyoruz. Çok özel olarak. bir yerden. Çünkü <gülüyor> aslında bir de monolog olmak, yani şöyle bir risk almak istedim. Sanatçı bütün sırlarını ne kadar paylaşabilir, <gülüyor> ee, gün yüzüne çıkarsa da mutlak bir şekilde de yanında götürülüyor. Başka sırlarla çıkılıyor. Fakat bu sırları bir anlamda tabii ki her şeyi e, didaktik olamaz Ya da bir psikoloğa anlatmak değil. Hı hı. Bir ziyaretçiyle paylaşmak. Hı hı. Bir sergi estetiğinde. Ve herkesin de kendi sırlarıyla yüzleşmesini sağlayabilmek açıkçası. Hani ben nasıl bir paylaşıyorsam hı hı. ya da yüzleşmeye çalışıyorsam bu sırlarla yüzleşmek ve yeni bir yüzeye çıkmak. Hı hı. Eteğimde ne varsa kendimce dökmeye çalıştım sırlar hı hı. odasında. Aileden gelen anılar, e, ufak nesneler, benim biriktiriciliğim. E, yerdeki ilkokulda yapılan el yapımı pusula, kalem ve bardak. E, ekmek hamurumdan bir e, şey küre, top. Bütün bunlar işte duvardaki alis ve araba... Hı hı. ...yolculuk... Hı hı. Ee, ...kaplumbağa... ...daha kişisel bir yerden... ...yani babamdan gelen... ...bir hediye... <gülüyor> ee, ...göz bir algıyı... ...benim iç algımı... ...ve dışa dönüşü... ...ama yine içeride o şey... <gülüyor> ...mücadelesi... Ee, ...bütün bunlar... ...aslında e, genel geçer... ...bir sarkaç... ...yani o zaten ekmek hamuru, küre... ...bir sarkaç... ...benim için. Ve ikisinin birlikteliği... ...pusulayla sarkıcın birlikteliği... Ee, ...yani... ...genel geçer bir pusula... ...rotası belirlenmiş bir... ...dünyadan çok... ...benim aslında kendi sarkıcımda... Hı -hı. kendi rotamda... E, ...pusulamda neler olmakta e, Hep bu... Ke ...kendi iç dünyamı... ...birazcık Hı -hı. deşmekle... ...ilgili bir şeydi. İşte oradaki... ...çocuk sandayyesi... ...ve yumak... Erkek kıyafeti giymiş bir figür, kadın figürü. Elinde ve kendine büyük gelen. Elinde <gülüyor> kumandası <gülüyor> olan. Konstüm. Bütün bunlar aslında yine verili erkek egemen e, gelenekler, kodlar. E, ondan sonra ve vefatlar arkasından bir sonraki kuşağa e, aktarılmış maddi manevi miraslar, giysiler. <gülüyor> bunlar üzerine kadınlık kimliği üzerinden de bunlarla yüzleşme. Süreci. Bana iyi geldi yani bu kadar deşifre olmak ne kadar bilmiyorum ama çok da deşifre olduğunu düşünmüyorum fakat benim işsel yolculuğumda iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum ve tabii ki benim hep böyle e, light motif olarak kullandığım her sergide olan e, enstelasyonun içinde var olan e, termometre hı hı. odanın ısısını ölçen termometre. Hı hı. Şimdi kendini deşifre etmekten bahsettim biraz hı hı. önce. Bu soracağım soru bilmiyorum kişisel olacak mı sanmıyorum kişisel olacağını biraz önce biriktirmekten bahsettim. Hı hı. Aslında onu merak ediyorum. Ee, sadece Sırlar Odası'nda değil Sergin'in farklı hı. alanlarında da mesela faturalardan e, örülmüş bir şehir görüyoruz hı hı. binalar. Evet. Kurşun kalemler gibi e, bu hı hı. biriktirme yani çünkü nacizane görüşüm aslında bir sanatın ya da sanatçının zaten biriktirdiği duyguları, hisleri işte bazen de objeleri sende olduğu gibi bir imbikten geçirmesi e, anlamına geliyorsa Değil eğer... Mi? Burada hani senin kendi sergi alanında ham materyali de görmemizi yol açıyor senin bu seçimin. Hı hı. Biraz merak ediyorum bu biriktirme güdüsünü bahsedebilir misin acaba? Tabii. E, şöyle biriktiricilik tabi e, tabii aileden gelen bir şey yani yine geleneksel tutum ya yani mülkiyet kavramından hı hı. söz edebilirim burada bir şeye sahip olmak. Fakat benim buradaki sahip olduğum şey hani daha böyle kalıcılık ve geçicilik üzerine hayatta işte dünyevi olanla... <gülüyor> ...geçici olan, burada bırakıp gittiklerimizle ilgili. Bir de ne, nesne e, bir anlamda hayata bağlıyor. Yani biriktiricilik hayata bağlayan bir şey. Sanki olmadığı takdirde hayattaki bazı işte çok anlamlı olacağını düşündüğümüz nesneleri... ...yanımıza tutmadığımız sürece ya, ya da evimizin bir köşesinde olmadığı sürece... E, ...bir boşluk ve hayattan kopacakmışız hissi. Hı hı. Benim biraz biriktirdiklerim e, bir koleksiyon... E, ...culuğum... ...aslında çok basit nesnelerden... ...yani insanlardan eksilenler... topluyorum ben... ...yani yolda düşürülmüş olan... E, ...kaybettiği... E, ...bedeninden, vücudundan, giysisinden... ...eksilmiş... Ve, e, ...herhangi bir nesne... ...benim için e, toplumsal bir delil... ...niteliği taşıyor... Hı hı. ...ve kolektif belliğimizi... Hı hı. ...temsil ediyor... ...ve nesne olarak aslında... E, ...hani onu... Sanatın merkezine taşımak benim için hem bir belek kazısı, toplumsal belleğin, yani benim kişisel belleğimi ve kolektif belleğin bir kazısı delilleri olarak gündeme geliyor ki bir de teknoloji geliştikçe bunların da şeyleri değişiyor. Yani malzemenin kendisi de değişiyor. <gülüyor> ne bileyim şimdi bir çip düşüyor. Yani <gülüyor> eskiden belki bir silgi bir şey olurdu. Bir kalem düşerdi. Ama şimdi bir çip düşüyor. İşte karttan kredi kartları şey düşüyor. düşüyor falan. Yani bunları e, mukayese etmek de birbirleriyle mukayese etmek de aslında bu kolektif hafızanın veya toplumsal dönüşümün ya da hızın e, delilleri olarak geri dönüyor bana. Hı hı. Ve ee, bu rotadan da çıkarak da kendi haritamı bulmaya çalışıyorum, yaşadığım yeri tanımaya çalışıyorum en basitinden. Hı hı. Burada malzemeden bahsetmişken aslında şunu sormak istiyorum. Demin bu sırlarını ortaya koymak meselesinden konuştuk hı hı. ya, bunu yaparken şeffaf malzeme kullanıyor olman da çizimlerden tabii bahsediyorum çok ve doğru. bu e, çatırdan bahsediyorum. Hı hı. O da bir noktada aslında çok samimi duruyor diye düşünüyorum. Yani bu en azından benim okuduğum tabii ki. Yo doğru. Şöyle ki e, sırlar odasından çıkıp ortak alana geçmek. Yani e, ortak alandan sonra da dünyevi oda var. Zaten hı hı. böyle bir üç bölümlük bir alandan söz edebiliriz. Ortak alanda şeffaf çadırın olması tabii ki tamamıyla bir gezi sonucu. Ve benim yeniden e, çok uzun aradan sonra yeniden bir sanat yapma serüvenine atılmam ve yeniden bir yer bulma. Kayboluş hı hı. sonucunda e, bir yer bulma çabası hı hı. ve bir prezent olarak da düşünebiliriz onu. E, onun içinde bir doğum hı hı. <gülüyor> da gerçekleşiyor olabilir. Yaşayan bir durumda şu anda. yani bazen müdahalelerim devam ediyor. Çok ritmik olmasa da e, yanımda işte topladığım yolda bulduğum o gün getirdim şeyleri asıyorum hı hı. yine antuzlarla yazıyorum. Demin onu soracaktım ben geziden önce mi yoksa sonra mı diye. Çünkü öncesine dair ise benim aklımıza direkt kadına dair bir şey, <gülüyor> şey uyandırmıştı çadırın kendisi. Evet yani şeffaf çadır yani şeffaf bir küre üzerine düşünüyordum. Fakat bu birden böyle bir çadır haline gelmeye başladı. Çünkü işte gezi, parkı, çadırlar, insanların içeride kalışı çok özel mahrem. Yani insan... E, Korunağı en basitinden, en basit korunak ve göçebe oluşu bir anlamda. Ee, o yüzden birden çadır olmaya başladı o. Dünya, küre ve çadır bir arada. Bir ee, o yaşadı ve tabii anne karnı. Ee, bir anlamda bu eril, köşeli, bütün şey, kentleşme, dikey yapılar ve enstelülasyondan da geldiğim için bir şekilde o mekanı gözden... ...kaçıramıyorum yani mümkün değil... ...göz ardı Hı -hı. edemiyorum... Ee, ...ona karşılık... E, ...daha oval, daha insani... ...yapı olan... ...o kubbe ya da anne karnı... E, ...o yarım... ...dünya halini orada... Hı -hı. ...ortak bir alanda... Hı -hı. ...ortak bir e, alana çağrı... ...niteliğinde aslında paylaşıma çağrı... ...niteliğinde çok özel bir yerden çıkıp... ...çünkü odalar evet... ...özeldir kişiseldir odalara ihtiyaçlarımız vardır ama oralarda biriktirdiklerimizi ortak alanlarda paylaşmak olduğu sürece Hı. anlamlı geliyor benim Hı. için çünkü öbür türlü monolog olmaya başlıyor toplumsallığını yitiriyor ve o zaman da sergi yapmamın bir anlamı kalmıyor evet. aslında tam bu şey noktasından e, gidersek. Çok fazla zamanımız kalmadı maalesef ama biraz onunla da bahsetmek Tabii. istiyorum. Aslında sen de bahsetmiştin başında. Yani bu odan olması kendine ait ama Hı -hı. sonra da çıkman, beraber bir şey yapman noktasında. Evet. Aslında depoda e, pek Kaç kişiyle birlikte bir kolektif iş olarak açık masa iştirak programları hı hı. bu açıdan önemli bir fonksiyon çoklu bence. Hı hı. E, yani sanatçılar da geliyor ama onun dışında farklı kolektiflerin de katıldığını hatırlıyorum. Örneğin e, Kader Kısmet Atölyesi'nin yaptığı evet. bir atölyeyi hatırlıyorum Gülsü Gülensu ile birlikte. Hı hı. Yani bu açıdan aslında o yani sanatın kolektif... E, ...ve üretici güce katkısını çok e, anlamlandırabilecek bir e, projeydi o. Şimdi bir ara verildi bildiğim kadarıyla. Bir ara verildi. İşte o tam anlamıyla e, şey, yani, <gülüyor> sosyalleşme niyeti ve kolektif anlamda e, ve mesleki anlamda da etik Hı -hı. ve şeffaf olmayı e, talep eden bir zemin... ...aynı zamanda diyalogla yani dışlamadan... E, ...karşılıklar yaratmadan e, ko, yani bayağı bir geniş bir yelpazede nasıl bazı şeyleri konuşabiliriz sizin zeminiydi. O da tabii işte saydam malzeme hı hı. E, şeffafçadır oradan o şekilde açık masadan oraya bağlanıyor. Hı hı. E, oradaki tartışmalar ve ortak alan yaratma anlamında. E, evet açık masa devam edecek yani ama zemini ne yeniden... Gözden, ...düşünmek, geziden için. sonra özellikle çok daha iyi düşünmek. Yani kapalı hı hı. bir alandan daha açık alanlara mı gitmesi gerekiyor? Formatını düşünmek, yani hı hı. belli bir formatı yok. Ama o esnekliği nasıl toparlayabiliriz? O amorf yapıyı nasıl daha paylaşımcı, iştirak etmeye davet eder? Onu düşünmemiz Aynı lazım. Evet. Yani benim bu bütün belirsizliklerimi, belirsizlikleri belirsizliklerimi de aslında işte dediğim gibi belirsizlik kavramı üzerinden de ee, bir olma, Hani gittiği yere kadar da kendi etrafında o döngüsel olarak hiçbir şey yapmadığımız zaman da bir yere mi geliyoruz, yapsak da mı aynı yere geliyoruz? Hı hı. Ee, bütün bu hani doğunun zaman anlayışıyla mı? kadercilik anlayışıyla kontrolcülük, yani modernizmin tek çizgi halinde, geleceği hedefleyen ve kontrolcü hali arasında sıkıştık mı? Ee, bununla ilgili ve bütün bu rotasyon aslında çocukta buluşuyor. Yani çocuğun dünyayı e, şekillendirmesi hı hı. ve onun oyunbazlık ruhu. Hı hı. Sanat yapmayı da aslında ya da e, ne bileyim gezideki durum çok şeydi, çocuk ruhuyla yapılmış, çok enerjik, oyuna davet eden, <gülüyor> e, risk alabilen <gülüyor> bir enerjiydi orası. E, bu sergi de bu, bu ruh haliyle çıktı aslında. Hani çok içsel bir yerlerden, içsel ritimden, kişisel yollardan çıksa da ...ortaklıkları, dayanışmaları davet eden bir sergi olsun istemiştim. <gülüyor> bir de varlığın, nesnenin tepkisi de var tabii yani. O bahsettiğin işte mesela biraz önce dışarıda konuşuyorduk... ...bilinmeyen bölge gittiği yere kadar yazan bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> döngü... ...ama altında onun, e, o i̇zi. tahtanın izi tabii. orada olacak. Yani evet, bizden bağımsız bir e, şey, inisiyatif olarak... <gülüyor> ...tesadüf olarak belki Gezi'ye bile bağlayabiliriz bunu. Öyle. Bir üçüncü, e, Doğu ve Batı arasında bir üçüncü yol var yani belki de... <gülüyor> Belki ve var ben de inanıyorum şu var aslında politika endeksinde odaklı düşündüğümüzde hı hı. yani politik tavırdan söz etmiyorum politikanın dilinden ve bu her yere yayılmaya başladığında sanırım o döngü <gülüyor> çok daha bariz ortaya çıkıyor. Hep o dilden konuşulmaya başlandığı zaman dönüp dolaşıp aynı sorunlarla ve nesiller boyunca nesillere aktarılarak gelişen bir dil. ...olmaya başlıyor, hastalıklı bir dil olmaya başlıyor. Hı hı. Ve yıldırım yıldıran da bir e, ortam aslında. Bütün bu küresel krizlerin olduğu noktada. O, yani hiçbir şey yapmasak, evimizde huzurlu otursak bile mutlaka bir şey gelip bulacaktır. O yüzden <gülüyor> harekete geçmek gerekiyor evet. <gülüyor> olur. Evet. O gelmeden O gelmeden. <gülüyor> Peki Mürvet çok teşekkür ederiz katıldığın ben için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Sergi İyi ki geldin. <gülüyor> çok teşekkürler, İyi ki davet ettiniz. Ee, Sergi ne zamana kadar açıktı? Şubatın... 16 Şubat. 16 Şubat'a kadar hala zamanınız var. Depoda, ikinci katta tavsiye ederiz. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim.